Sonra o seyahatı fikriyeye alışan o mütefekkir misafire Küre-i Arz lisan-ı haliyle diyor ki gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfelerimi oku. O da bakar görür ki Arz meczub bir Mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi Haşre Azamın meydanı etrafında çiziyor ve ziyayatın yüz bin envağını bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp fesad denizinde kemal mübazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahar bir sefini rabaniyedir. Sonra sayfelerine bakar görür ki bablarındaki her bir sayfası binler ayatiyle arzın rabını tanıttırıyor.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 Maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi, bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder. Ve arzın bütün sayfeleriyle büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde la ilahe illahu dediğini anladı. İşte küeği arzın yirmi’den ziyade büyük sayfelerinden bir tek sayfenin yirmi veçinden bir tek veçinin muhtasar şehadetiyle, o yolcunun sair vecihlerin sayfelerindeki müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş. La ilahe illallahu'l vacibü'l vücûdillazî delâ alâ vücûbi vücûdihi fî bahdetihi'l ardu bi cemî'i mâ fîhâ ve mâ alayhâ bi şehâdeti azmeti ihâpati hakikati teskîrî ve tedbiri, ve terbiye, ve fettahiyet, ve tuziği, ve bıdürü, ve muhafaza, ve idare, ve iğaşte, tüm hidabil hayatın ve rahmaniyetin ve rahimiyetin genelini, tamamını, Sonra, o mütefekkir yolcu her sayfeyi okudukça, saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip,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 Denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekerane cu şuhruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisanı hal ve lisanı kal ile bize de bak bizi de oku derler. O da bakar görür ki hayat darane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler arzı kuşatıp arz ile beraber gayet süratli bir surette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 Manevi bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybi ve tükenmez bir menbaın feyzinden akıyorlar demektir. Mesela Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil mübarek, cenub tarafından Cebeli Kamer denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. 6 aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen altı kısmından bir kısım olmaz. Varidatı ise o mıntıkai harrede pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur elbette o müvazeni vasiai muhafaza edemediğinden o Nil mübarek adeti arzıya fevkinde bir gaybi cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor.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 La ilahe illallahul vacibul wujudi allazi fi vahdatihi jamiu albihari wal anhar bi jami' ma fiha bi ihadati hakikati taskiri bel muhafazati wal wal denilmiş. Sonra dağlar ve sahralar seyahati fikriyede bulunan o yolcuyu çağırıyorlar.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 teneffüs edip, zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeleyi muzırradan kurtulup, vazife-i devriyesinde sekenesinin istirahatlarını bozmuyor. Demek, nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve müvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş, öyle de dağlar, zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklarını, Kur'an-ı Mucizül Beyan, وَالْجِبَالَ de. وَاَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَةً وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Hem mesela, dağların içinde zihayata lazım olan her nevi menbalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar, o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki, bilbedahe, kudreti nihayetsiz bir kadirin,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 ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür amen tübillah der İşte bu manayı ifade için birinci makamın 5. mertebesinde la ilahe illallahul vacibul vücudilladî delâ ala vücûbi vücudih cemîul cibâli ves sahâra bi cemîi ve alayhâ bi şehâdeti azameti ihâdeti hakiketi'l idhâr ve'l idâra ve neşri'l büzûrî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 Mecmunda ise güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. İkincisi tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan kasdi ve hakimane bir temyiz ve tefrik, ihtiyari ve rahimane bir tezzin ve tasvir manası ve hakikati o hadsizen va ve efratta gündüz gibi aşikare görünüyor ve bir sani hakimin eserleri ve nakışları olduklarını gösterir. Üçüncüsü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 Birinci makamın altıncı mertebesinde La ilahe illallahul vacibül vücudillezî dell'alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi icma'u cemiyye enva'il eşcâri vann-nebâtâtil müsabbîhât en-nâtıqâti bi kelimâti avrâkihal mevzûnâtil fâsîhât ve ezhârihal müzeyyenâtil cezîlât ve belîgât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 ve yirmi cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikatıdır ki, zîruhlar adedince şahitleri bulunan bir bürhan-ı bâhir olarak, zât-ı hay vücub vücuduna ve sıfatı ı seb'asına ve vahdetine şehadet eder. İkincisi, o hadsiz masnularda birbirinden simaca farikalı,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 birinci makamın yedinci mertebesinde bu mezkür hakikatları ifade manasıyla la ilahe illallahul wajibul wujud illa bi dill ala wujub wujudhi fi wahdetihi ittifaku tüm anvaril hayvanat ve tüyurul hamidat şahidat bi kelimat havası ve kuvvati ve hissiyatı ve ltaifi mevzunatı mantazatı fasihat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 وحقيقة التقدير والتصوير بالحكمة مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع سبرها المنتظمة المتخالفة المتنافعة الغير المحصورة من بيضات وقطرات متماثلة متشابهة محصورة محدودة دنيل مشتر